Bugün gezegenin geleceğinde size Berlin'den sesleniyorum ve bir konum var. Berlin Türk Alman Çevre Koruma Merkezi kurucusu ve yöneticisi Doktor Turgut Altu. Bugün bir çalıştay yaptı kendisiyle ve konuklarıyla beraber bize çalıştay hakkında ve çevre koruma merkezi hakkında bilgi verebilir misin Turgut? Tabii ki seve seve. Berlin Türk Alman Çevre Koruma Merkezi yaklaşık 2 yıldır hayatta. Burada aktif olan bir sivil toplum kuruluşunun e, projesi olarak benimle birlikte oluşturulmuş durumda ve amaç göçmenlere yönelik çevre koruma, doğa koruma konularında çalışmalar yapmak ve bu çalışmalar sayesinde burada yaşayan özellikle Türkiye kökenli göçmenleri sosyal uyumunu, toplumla olan sosyal uyumlarını sağlamak. E, Birçok projeler yapıyoruz. Örneğin organik tarım yaptığımız küçük bir bahçemiz var. Yaklaşık... 6-7 değişik ulustan insanların bir araya geldikleri ve 14-15 küçük parselde organik tarım yaptıkları şey diyebilirsiniz 200 metrekarelik bir alan şey alan olarak çok küçük fakat içinde yaşadığımız semti düşündüğünüz zaman 4 metrekarelik bir, bir alan bile buradaki yaşayan birçok insan için çok büyük bir alan bu yüzden epey ilgi var. Bu çalışmaya başladığımızda 30'a yakın aile başvurdu bize fakat yalnızca yarısına evet, bir olanak sunma imkanımız oldu. Böylesi bir projemiz var. Bunun yanı sıra bir başka projemiz göçmen çocukların yoğun oldukları okullarda ve yuvalarda, kreşlerde. Onlara bir taraftan doğayı sevdirirken diğer taraftan da Almanca, Almanca dilini geliştirme açısından yaklaştığımız bir proje sunuyoruz. Ve şimdiye kadar Berlin'in birçok semtinde uyguladık bu projeyi. Bugünkü çalıştayın amaçlarından bir tanesi de buydu. Uzmanları bir araya getirerek, değişik kentlerde yaşayan, göçmenlerle özellikle çalışan uzmanları bir araya getirerek onların göçmenlere nasıl ulaşabiliriz konusundaki fikirlerini almak ve bizim şu anda yaptığımız bir çalışmanın sonuçlarını orada sunmak. Çalışmanın amacı, şu anda yaptığımız küçük bir çalışmanın amacı Ya da amaçlarından bir tanesi gençleri özellikle Türkiye kökenli gençleri bu konuya nasıl çekebiliriz? Bu konu derken işte çevre koruma, doğa koruma, iklim koruma gibi konulardan söz ediyoruz ve sürdürülebilirlik sürdürülebilirlik konusu da. Değindiğimiz konulardan bir tanesi oldu bugünkü çalıştayda. Çok çok teşekkür ederim Turgut. Gerçekten harika bir çalıştay oldu. Evet geri kalan haberlerimizle devam edelim şimdi. Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantıları için New York'ta bulunan 10 ülkenin dışişleri bakanları nükleer silahsızlanma yolunda yeni bir inisiyatife imza attı. Bu inisiyatif kapsamında yapılan çağrıda nükleer tehdidi bertaraf etmenin tek yolu bu silahların yok edilmesidir denildi. Japonya ve Avustralya öncülüğünde başlatılan inisiyatifte Almanya, Türkiye, Kanada, Şili, Meksika, Polonya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Hollanda gibi kendilerine ait nükleer silahları olmayan devletler de yer alıyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yer almak isteyen Almanya'nın Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle, ABD Başkanı Obama'nın nükleer silahsızlanma çabalarının yeni bir fırsat penceresi açtığını söyledi. Westerwelle, Almanya'nın güvenlik konseyinde yer alması halinde de nükleer silahsızlanmaya dair politikalar izleyeceğini kaydetti ve ülkelerin artan oranda nükleer silahlara yönelmesiyle bu silahların bir gün teröristlerin eline geçme ihtimalinde güçlendiği uyarısında bulundu ve bu güvenliğe ve insanlığa karşı büyük bir tehdit oluşturdu dedi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül yine bu toplantıda Türkiye'nin bölgesinde nükleer silaha karşı olduğunu belirterek ülkeler belki yapmıyorlar ama zihinlerinden geçiriyorlar. Çünkü bölgede nükleer silahı olan ülke var dedi. Hindistan'ın nükleer silah yapmasının ardından Pakistan'ın da güvenlik algılamasıyla nükleer silah yaptığına dikkat çeken Gül, Türkiye'nin bölgesinin tamamen nükleer silahlardan arındırıcı bir çabanın başlaması gerektiğini vurguladı. Ve bir hatırlatma ile bitirelim. Yarın bütün bisikletliler ve diğer tüm motorsuz araçlar için Critical Mass günü. Critical Mass bir protesto değil. Sadece insanların hep birlikte bisiklete bindiği bir kutlama ve bilindiği gibi bütün motorsuz araçlara açık. Critical Mass ülkemizde şu anda sadece İstanbul ve İzmir'de uygulanıyor. Siz de şehrinizde Critical Mass etkinliği başlatmak istiyorsanız www.critical-mass.info adresini ziyaret edebilirsiniz. İzmirler dünyanın 300 şehriyle birlikte her ayın son cumartesi saat 17'de konak meydanından başlayarak tüm motorsuz araç kullananlarla birlikte pedal çeviriyoruz diyorlar. İstanbul ise yine aynı şekilde tüm motorsuz araçlar 25 Eylül cumartesi saat 17'de Göztepe Parkı'nda bekliyor olacak. Evet İzmirler yarın saat akşam 5'de konak meydanında İstanbullular yarın saat 17'de Göztepe Parkı'nda, yeşil ve barış dolu bir dünya için sağlıcakla kalın.